Burcu Biçer'le Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Aydın. Günaydın. Tina Turner'la başladık. Evet, şarkıyla başlamak gibi fikir miydi bilmiyorum çünkü biraz kötü oldum. Yok. <gülüyor> Biz iki Sıra gündür bakmayın. dinletiyoruz zaten, dinletmeye evet. çalışıyoruz Tina Turner'ı. Evet. The Best'i dinledik. Niye dinledik? Onları senden öğrenelim lütfen. Evet, çünkü Tina Turner'ın spor dünyasında da özellikle rugby'de, rugby liginde, Australia Rugby Ligi'nde önemli bir isim, Australia Rugby Ligi'ne yön vermiş bir isim bile diyebiliriz The Best parçası ile. Ee, şöyle bir şey Tina Turner'ın aslında yani ben de çok büyük bir hayranıydım ee, e, ölüm haberini biraz şey aldım böyle çok tuhaf bir şeyde aldım ee, tam böyle şey Michael Jackson'ın VR The World parçasını böyle arkadaşım e, dinliyorduk ve klibine bakıyorduk orada Tina Turner'ın bölümünü böyle başa baş alıp e, izliyordum ve ne kadar havalı ve bir isim olduğunu düşünüyordum ee, böyle bir 5-10 dakika geçti bildirim geldi ve böyle baya <gülüyor> kötü oldum çünkü gerçekten çok seviyordum küçükken beri çok seviyordum ee, babam da çok büyük bir hayranıydı o yüzden böyle biraz sesim titreyir ama spor dünyasında da gerçekten çok önemli bir isimdi kendisi ee, şöyle başlayalım The Best parçasıyla önemli bir e, yer edindi spor e, sahalarında aslında. Ee, Avustralya Rugby Ligi'nde e, 80'lerin sonunda, 88 yılında e, Tine Turner'la bir anlaşmaya gidiliyor. Kendisi biliyorsunuz Rock'ın rolün kraliçesi olarak e, anılıyor. Evet, evet. Ve rugby ile ilişkisi 1988 yılında e, Rugby Ligi'nin e, Winfield Kupası'na olan ilgiyi yeniden canlandırmak, biraz daha ula, ligin ulaştığı yani rugby'nin ulaştığı kitleyi biraz daha şekillendirmek için Tina Turner'la bir anlaşma yapmak istiyorlar. The Best parçasını ligde kullanmak istiyorlar etkiler. The Best parçası da tam, zaten böyle bir spor ı, zafer duygusu, işte özgürlük duygusu, e, ...barındıran bir e, şarkı. Bu dinlediğimiz parça da tam o klibin e, versiyonuydu. Çünkü orada e, biraz duymuşsunuzdur... E, ...oyundan da sesler ve oyuncuların taraftarlarının sesi vesaire. Evet. E, aslında e, The Best Amerika'da değil ama Avustralya ve Avrupa'da... ...büyük bir e, dünya çapında bir hit oluyor... E, 1,5 milyondan fazla satılıyor Birleşik Krallık'ta. Avustralya'da da çok e, e, bulamadım dinlenme şeyini ama gerçekten iyi konuda vesaire giriyor. Hatta e, 2021 yılında Tina Turner'la tekrar bir anlaşmaya gitmek istiyorlar. E, finale çağırmak istiyorlar e, lig için, ligin büyük finali için. Fakat öyle bir şey olmuyor çünkü Tina Turner uzun süredir e, rahatsız. Ee, Avustralya İrak artık e, çok popüler, o dönemde 80'lerde çok popüler ama e, şöyle bir yansıması var, biraz daha e, maço, erkek, e, çok fazla şiddetin, e, sahada şiddetin olduğu bir e, spor ve bunu biraz değiştirmek istiyor liniye etkilileri. Ve bir çalışmaya başlıyorlar. Çünkü kitle biraz daha kadınlara yönelik, ailelerinde de gelebileceği, çocukların da orada olabileceği bir e, lige ve bir sahaya, e, rugby sahasını oraya böyle biraz daha yumuşatmaya çalışıyorlar. Bunun için de e, Turner'la bir anlaşmaya varıyorlar. 80'lerin sonunda işte e, John Coyle, o zamanın genel e, müdürü, ligin genel müdürü, rugby'nin e, tema müziği, The West'in, e, rugby liginin tema müziği olmasını, tünatörlerinde o ligin e, yüzü olması için bir anlaşmaya varıyorlar. E, burada işte o spordaki acımasız e, şeyi, e, acımasızlığı, o imajı değiştirmek için, kadın taraftarların da oyuna dahil olması için hem oynamaları, hem de ıı, izlemeleri için, televizyonlarda yayınlanan sporu biraz daha eğlenceli de hale getirmek için. Ee, bu biraz daha estetik kaygılara ama aynı zamanda da bir şeydir ya, sporda ıı, eğlenceyle sporu bir araya getirdiğinizde gerçekten ıı, daha fazla kitleye ulaşabiliyorsunuz. Zaten birbiriyle çok, bence çok organik bağları olan, ıı, iki ayrı alan olarak gözükse de sporun içine eğlence e, dahil edildiğinde gerçekten kitlesi biraz daha geliştirebiliyor. O kitle biraz daha yumuşak bir hale getiriyor. Ve Tina Turner'ı da bunun için uygun bir isim. Başlarda e, şey e, anlaşmanın başlarında Koyal'e e pek inanmıyorlar. Işte genel, o zamanın genel müdürü. Yani böyle bir e, kampanyanın tutabileceğini düşünmüyorlar. Boşa yatırım olduğuna inanıyorlar. Fakat Koyal e, e, Turner'ın o zamanki menajeriyle e, Roger Davis'le e, tanışıyorlar ve onu törenere ulaş e ulaştırmasını istiyorlar. Törneri de o zaman spor hakkında, yani bu spor hakkında pek bilgisi yok e, çünkü kendisi bir e, sporcudur olduğu için sporla çok ve kariyerine çok uzaklı. E, fakat şey diyor genel müdür bey. Oyuncuları çok severdi. Ne kadar sporlu olduklarını ve ne kadar yakışıklı olduklarını kısa bir sürede anladı ve e, o da e, bu lige iyi göstermeye başladı. Gerçekten çok sıcak ve e, bizi çok eğlendiren bir, bir insandı diye anlatıyor. Aynı şekilde Römer Ligi'nin CEO'su Abdo Vabdo e, tarihimizin muhtemelen en ikonik spor ve eğlence kampanyasında rol aldı Tina Turner. ilham vericiydi ve insanların ragbi ile ragbi hakkında farklı düşünmelerini sağladı. E, bu kampanya bu kadar bu kampanyayı bu kadar başarılı kılan şey Gene de çok harika bir insan diye açıklamalar yapıyor. Eee burada pardon e, ülke genelinde büyük spor reklamlarını biraz daha sporu değil de sporun eğlencesi yani sporda sadece müsabaka İzleme şeyiyle davetili değil de burada biraz eğleneceksiniz de e, anlayışıyla spor sahaları değiştiğinde insanların ilgisini gerçekten farklı farklı insanların ilgisini daha fazla alabiliyorsunuz. E, Rugby'nin kültürü de kültür bilebiliriz bence e, biraz daha değişmeye o dönemlerde değişmeye. E, Diğer insanların çünkü bir yandan da sadece erkek ve şiddet yani bu şiddetin sahanın içinde nasıl olduğunu çok kavgadan da bahsediyorum burada oyunun oynanma biçiminde de bir sertlik var zaten oyunun oynanma biçimine dair bir değişiklik olduğunu sanmıyorum ama bunun ekrana yansıması daha yay yansıması izlerle taraftara yansımasının Eğlenceyle, müzikle, e, o kültürün şekillenmesini diğer popüler e, kültürle şekillendirmenin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tina Turner'ın The Best e, şarkısı. E, bunun neredeyse en önemli örneklerinden. Çünkü hem de... Bir, Kendisine de en iyisi diye, diye hitap ediliyormuş zaten öğrendiğime göre The Best diye. Evet, evet, evet. E, hem de bir kadın figür. Ve bu kadar sert bir sporun yüzü olması gerçekten düşün, vizyonlu bir düşünce. Kendisi de fotoğrafları görmüşsünüzdür belki. O kadar güzel kareler var ki kendisini de bir topuyla böyle deniz kenarında o zaman evet. oyuncularıyla böyle oynadığı ve gerçekten sert bir duruşu oyuna hakim olduğunu gösteren. Neredeyse e, önüne gelen her işi e, çok böyle ustalıkla yapabilen hemen adapte olabilen bir karaktermiş. E, çok ilginç bir hikayesi var bu e, rugby e, liginin kültürünü e, değiştirmesiyle. Çünkü the best diğer spor e, alanlarında da kullanılan. Çünkü zaten tam bir gerçekten taraftar tribün nasıl derler şey spor şarkısı marş niteliğinde bir eser ve şarkıcı da aslında biraz şarkıdan da bahsetmek gerekir mi? Hangi albümde vesaire diye bu bilgileri de verelim istiyorsunuz. Tabii. şarkı Şarkı aslında orijinali yani bu aslında bir cover orijinal Bonnie Taylor'ın seslendirdiği bir parça. O da 80'li yılları sonunda çıkarıyor parça Tina Turner bu parçayı kavurluyor. Hatta internette ikisinin ayrı ayrı videolarının oynadığı seslerinin üst üste bindirildiği karşı, karşılıklı söylüyorlarmış gibi bir videosu var. Boon Taylor'ın parçası. Tina Turner bir, bir yıl sonra cover çıkartıyor. Kendisi tekrar düzenliyor parçayı ve yedinci stüdyo albümünde e, yer alıyor. Korunay Faire'ın Tina Turner'ın 13 yılında çıkan albümünde yedinci stüdyo albümü bu. Tabii Tina Turner'ın biraz daha böyle zorlu bir hayatı da var. E, bu albümden önce maalesef... maalesef e, hayatındaki insandan eşinden şiddet gören bir kadındı ve o dönemi atlatması çok zor e, olmuştu Tina Turner için. Çünkü tam kariyerin zirvesinde olan e, artık yıldız diyebileceğimiz bir isimken böyle bir durum bir, hayatının bir sürecini bu şiddetle e, geçiriyor. Ve o şiddetli süreci eşinden boşandıktan sonra da e, bir depresyonla e, geçirmek zorunda kalıyor. O dönemi atlattıktan sonra bu albümü çıkarıyor ve The Best gerçekten e, bu albümün en e, ikonik e, şarkısı oluyor. 88, pardon 89 yılında e, yayınlanıyor ve 6 milyondan fazla Düya çapı da satılıyor. Evet. Burcu ben bir de şeyi ekleyeyim iznene. Yani bu cover denilen yani orijinal parçaların yeniden farklı şekilde yorumlanmasıyla ilgili Tina Turner gerçekten açık radyo dün, dün dün aldık açık kastede bugün de yani mesela çok ünlü yorumları var. Creedence Clearwater Revival'ın Proud Mary'sini bambaşka bir evet kazandırıyor şey yani müthiş bir enerji veriyor işte bilmem daha önce soul müzikten bildiğimiz Ball of Confusion var onu çalmadık ama çalarız belki hmm. e, ya da e, Led Zeppelin'in orijinal şarkısının tamamen yepyeni bir versiyonla cover ediyor Yeni bir, Whole Lotta Love'ı mesela 1975'te böyle bir öncü tarafı da var zaten evet yani e, cover dediğimiz şey zaten ee, şey nasıl yapıldığı çok önemli ya Tina Turner bence bunu en iyi yapan isimlerden bir tanesiydi. Çünkü evet. e, bir parçanın orijinali, orijinalinin üzerine bir şey katarak yapmak yani The Best'te Bonnie Taylor versiyonunu da di, dinleyin. E, vokal olarak çok bir fark yok çünkü Bonnie da o dönemler böyle e, roll'un vokallerinden zaten o dönemin çok daha e, hakim olan e, müzik tarzı. Vokal olarak çok bir farkı olmasa da e, müziğin düzenlenmesi olarak o kadar farklı e, bir şey dinlediğinizi hissediyorsunuz ki e, ben ilk başta o kadar keskin bir şey anamamıştım ama daha dikkatli dinlediğinizde işin içine onlar giriyor. Çok daha farklı alt Tina Turner bunu hem başka bir hale getirmiş e, hem de rugby ligi gibi Avustralya'da e, çok daha yerel bir lig olan e, çok fazla, ya, önemsenmeyen diyemem ama e, çok kendi içerisinde e, biraz büyümeye çalışan e, şirketleşmeye çalışan bir yapının dikkatini çekiyor ve Tina böyle bir teklif gidiyor. E, sporu da şekillendiren bir şey bu. Çünkü sporla müzik arasında da öyle çok fazla işte bu bir eğlence olsun ya da işte burada bir insanların sadece ilgisini çekelim gibi bir bağ değil de daha organik bağları olduğunu da düşünüyorum. Hatta işte spor medyasına başlama burada e, işler yapmaya başlamamın sebeplerimden biri bu alanın çok daha farklı bir alan olduğunu düşünmem sinetörür de bunun e, beni bu konuda araştırmaya iten işte bu the best e, şarkısıyla Çünkü diğer şarkı yani spor alanında spor çevresinde e, bizi yüreklendiren işte cesaretlendiren özgürlük hissettiren birçok parça var. İşte Bon Jovi'nin parçası var. Ee, Life's Life var. Maradona ile bütünleşmiş. İşte Michael Jordan ile bütünleşmiş bir Sirius Allen Persons'ın parçası var. Bunlar hep e, dinerken dikkat ederseniz ya da şu an hani biraz kafanızı çalıyorsa hep e, sporcuyu, e, sporu sporcuyu kahramanlaştıran, yıldızlaştıran, cesaretlendiren, şarkı. E, Parçalar ve Tina Turner'ın şarkısı, bir, hepsi zaten bir rock e, altyapılı ama rock altyapılı olmayan parçalar da var bu e, spor spora dahil olmuş şarkılarda. Türkiye'den düşünüyorum, böyle ikonikleşmiş taraftar marşı olmanın dışında, e, ikonikleşmiş bir parça varmış, şu an aklıma gelmiyor ama sizin geliyorsa... E, evet. Şey... ben de hatırlamıyorum fakat şey bir şey ilave edeyim ben de Hı -hı. The Guardian'da bugün iyi bir e, analiz var yani çok Hı -hı. sayıda onu tanıyanlara her meslekten insanlarla da konuşmalar var Hı -hı. yani şarkıcı olarak diva olarak o e, e, moda ikonu olarak evet. yol açıcı işte senin de biraz önce de beri konuşmaya başladığımız bu spordaki yol açıcılığı ve dansçı olarak beş yönü üzerine sayısız insanla yani beş ayrı onu yakından tanıyan ve onunla yakından çalışmış insanlarla yapılmış mülakatlar var. Hı hı. En ilginçlerinden bir tanesi de o stüdyodaki halinin eşsiz olduğunu söyleyen çok önemli bir stüdyo çalışanı yani bütün işi o olan birisi Johnny Douglas pek çok sayısız insanla tanıştım beraber çalıştım diyor. Hı hı. Tina Turner gibisini hiç rastlamadım diyor yani e, dans etmeden kadar... duramazdı diyor zaten evet, yani evet. çok çok isterdim ben de Tina Turner'i stüdyoda izlemek ne kadar şanslı <gülüyor> bir insanmış yani evet, yani ben öylesini hiç görmedim diyor bunca insan çok meşhurlarda çalıştım bir de en önemli şeylerden birisi yani bir zaman kötü bir şey olmadığı izlenimi verirdi. Kötü duyguları bilmem nesi, canının sıkıldığını hiç gösteremez. Göstermezdi diyor. Ve bir de çok o, mütevazı tarafı vardı. Alçakgönüllü tarafı vardı diyor. Mesela ben kendimi aslında şarkıcı e, şarkıcı bile saymıyorum demiş bir de bu stüdyodaki yöneticiye e, Johnny Douglas'a ve demiş ki ben aslında hep dansçıyım zaten demiş filan. Yani onunla beraber çalışmak, onun enerjisi, aydınlığı, coşkusu, Yani hiçbir karanlık tarafı olmayan bir insandı diyor. Evet. Bu, hiçbir bu, yorum. Bu e, şey, rugby, yani Avustralya rugby ligiyle anlaşırlarken de gerçekten oradaki insanların hem anlaşma sürecindeki yorumları da bu yönde hep. Gerçekten çok aydınlık bir insandı, çok neşeliydi. E, bizim bu şey içerisinde bu lig içerisinde e, yansıtmak istediğimiz şeyi gerçekten tinetörnörla yansıtabilirdi. Bizim de hayat görüşümüzü değiştiren bir karakter oldu diye çoğu oyuncudan çoğu işte üst düzey yetkiliden e, yorumlar alınmış. E, NBA oyuncusu Magic Johnson da e, tinetörnörlü ananislerden biri oldu. E, daha sonra burada yani bu ligle ilgili yani 90'larda bu e, olay oluyor ve 89'dan 90'ların sonuna kadar gerçekten ha, bence hala e, rugby liginde o kültürünün değişmesindeki etkisiyle çok büyük anılıyor. Zaten e, ligin e, bir açıklaması oldu. Sinet Önür <gülüyor> rugby liginin altın çağını, çağının müziklerini yaptı bugün oyuna yaptığı muazzam katkıyı düşünüyoruz diye bir açıklama yaptılar ve çok güzel bir fotoğrafını paylaştılar dün Twitter'da. Ee, daha sonra, iki, başta 2021 demiştim ama 2019'daki final için e, kendisiyle anlaşma sağlamaya çalışmışlar ama dediğim gibi hastalığı uzun süredir vardı Tina Turner'ın ve sahnelere çıkmakta e, biraz çıkmaktan geri duruyordu. Ama bu sürecin sonunda yani 89'daki o anlaşmadan Sonra hem rugby kültürünün, e, rugby, rugby kültüründe büyük bir değişim olduğu, e, taraftar algısında büyük bir değişim olduğu ve de Sydney'deki 93 büyük finalinde internette bulabilirseniz e, izleyin lütfen o canlı performansı sergilemek terg için Avustralya'ya gitti Tina e, ve kendisi bu e, rugby liginde bir tutulama yaptı. Gerçekten çok güzel. E, anlardı. Bu Burada diğer örneklerden de bahsettik. Diğer e, gün marşı olabilecek, bir şarkısı olabilecek taraftarları e, bir şarkıyla bir müzikle e, spora bağlayabilmek e, bence The Best kadar e, güçlü bağlarla olmadı çünkü e, Tina de biraz kendisini bu işe ait hissetmeye başlamış e, zaman geçirdikçe. Ee, ve bu, bu işten ne kadar para kazandığını da araştırdım ee, gerçekten çok fazla talepkar olmamış kendisi ee, bu çekimler yapılırken ne bileyim e, herhangi bir şey talep edildiğinde e, şöyle bir özel bir isteği varmış sadece taze mango yemek istiyorum bu işlerden önce diye belirtmiş kendisi mango'yu da çok seviyormuş ve oyuncularla sohbet etmek gibi yani, e, özel bir isteği de olmuş oyuncularla ilgilenmiş oyuncular da kendisiyle ilgilenmiş gerçekten öyle, eğlenceli ve önemli bir dönem geçirmişler bu e, şeyde e, süreçte. Evet yani, yani bitirirken bir de şeyi de söylemekte fayda var herhalde. Yani epey e, e, e, eskilere dayanıyor. Benim benim kuşağımın da yakından bildiği birisi Tina Turner'ı. Buna karşılık genç nesillerde de etkisini sürdürdüğünü şimdi daha rahat anlayabiliyorum. Bak ölümün ardından evet. gazetelerde ve işte çeşitli yayınlarda çıkan genç kuşağın üzerindeki etkisini de dile getiren pek çok şey oldu. O yüzden evet. ilginç yani kendisinin o işte stüdyo yönetmeni Johnny Douglas'ın söylediği gibi enerjisi, ışığı coşkusu, neşesi hiç kimsede yoktu Zaten hiçbir karanlık yönü yoktu bu kadının diyor yani gençlemenizden kendi üzerime de alınıyorum <gülüyor> Çünkü... evet, e, öyle <gülüyor> diyorum evet ben evet, de evet. Ee, benim için de gerçekten çok başka bir karakterdi ee, bu, şu an e, bir spor programında spor ve müzik ilişkisini Sine üzerinden konuşmak benim için yine ee, çok, hem çok duygusal e, bir şey hem de Tina Turner'la e, bunu yapmak ölümüne çok çok üzüldüm çok derin bir üzüntü yaşıyorum gerçekten ama böyle bir sporda böyle bir e, yer olması yani benim için de çok önemliydi sizin e, sizin de böyle e, programda yer vermeniz e, bu programı The Best'le açmamız benim için gerçekten çok önemli oldu bunu senatörün vasıtasıyla yapmak da benim için çok önemliydi. E, çok teşekkür ediyorum. Umarım... Ben, biz e teşekkür ederiz. E, haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek Hoşça üzere. kalın İyi hafta sonları.